Bismillahirrahmanirrahim Bu akşam konumuz nasip olsa inşallah evladın terbiyesi yetiştirilmesi konusunda Evlatlar ana babaya Allah'ın emanetidir Emaneti gözetmek şarttır Aksi halde ihanet olur tabi bunda insan kendi zarar görür Allah katında sorumlu olur. Önce Allah Teala buyuruyor İsra suresi ayet 31'de Eladlarınızı öldürmeyin Mevla buyuruyor. Esselinzübillah Bismillahirrahmanirrahim Vela taktülü evlâdeküm haşyete imlâk Mevla buyuruyor. Vela taktülü öldürmeyiniz evladıküm El atanızı yavrlarınızı Haşetim la korkusundan ya da başka neden nedenlerden dolayı haya öldürmeyiniz Nahdün derzu ve İiakım Vela burada kefir oluyor biraz kendine, Onları vesin rızkınızı biz veririz mevlam buyuruyor. Yani doğaçak olan yavrunun rızkı da ana rızkı da Allah Teala'ya aittir. İnne katillem elatların öldürülmesi kâne hitten kebira çok büyük günahtır velamız buyuruyor. Belki. Aklımıza gelebilir. İnsan evladını nasıl öldürebilir, nasıl kıyabilir diye. Ne yazık ki Arabistan'da cahiliye döneminde böyle bir uygulama vardı. Özellikle kış yüklarını istemezlerdi. Zamalı kış yükları yürümeye başlayınca babaları giderdi geziye, çölde bir çukur kazarlardı. Sonra kızını oraya götürüp, kızım buraya bak falan derken, hemen kız altına iterlerdi. Zavallı kız babacığım, beni kurtar baba diye bağırırken, o canavar babalar, üzerine toprağı atarlardı. Yavrularını diri dimi gömerlerdi. Bunun için Mevlam ayet-i kerimesinde, Ey atanızı öldürmeyin diye Mevlam buyurdu Ve bunun, Allah katında büyük günah olduğunda haber verdi. Evladı öldürmek acaba günümüze böyle bir şey olabiliyor mu, var mı acaba? Ne yazık ki tabi yine var. Kişi evladını ister dünyaya geldikten sonra, ister dünyaya gelmeden önce öldürsün, yine bu öldürme işi bir katildir cana kıymadır, Allah katından bir günahtır. Özellikle ana karnındaki yavru organları tişirerekten sonra ki aşağı yukarı 4 aydan sonra tabi canlanmıştır da onun öldürülmesi aynen dünyadaki koşup oynayan çocuğu öldürmek gibidir. Bazen şöyle bir şey, konu geçiyor. Mesela bir kadın, hamile olan bir kadın, tabi günümüzde beklemiyorlar bunun doğumunu, önceden gidiyorlar işte ne oldu anlamak için. Eğer bir kadın, tabi ana baba, ana rahmi karnındaki çocuğun, doğumdan sonra da yaşamayacağını öğrenseler. Yani tıbben, bilimsel açıdan her ne kadar bu kesin bir karar sonuç olsa da nasıl da bu doğsa da işte sakat doğacak, yaşamayacak, nasıl da ölecek. E bunu aldıralım, kürtaj yaptıralım gibi kesin de böyle bir şeye kapılmamaları lazımdır. Ancak eğer çocuğun doğumu anne için bir hayati tehlike oluşturursa o zaman madem çocuğun da yaşı umudu yoktur, çocuk da sakattır, o zaman aldırılabilir. Ancak anne için bir hayati tehlike yoksa çürük doğutan sonra her yaşamayacak kesin de olsa kaldırılmaz, düşürülemez. Peki ne olur öldürülürse, düşürülürse, aldırılırsa, tabi ana baba, katil olurlar. Peki çocuk doğum o yaşamayacak, ölecek, ölsün. O zaman ne olur? Önce şu olur, kadın doğum esnasında ve hamilik müddetinde ne kadar zahmet çektiyse, onlar Allah katında ...çok ama çok büyük... ...ecil sevap olur ...bu bir... ...yani kadın için bir doğum yapmak... ...Allah yolunda... ...cihad eden bir gazi gibidir... kadını o anda... ...o kadar muazzam... ...büyük sevabı vardır... İşte her ne kadar çocuk... ...sakat da olsa... ...öleceği kesin de olsa... ...ama kadın onu karnına taşımakla... ...her dakikasına... ...sehap aldığı gibi... Özellikle doğum esasındaki sancı dolayısıyla kadın çok büyük sevap alır. İkincisi, bu çocuk dünyaya geldikten sonra isterse 10 dakika sonra ölsün, isterse 10 gün sonra ölsün fark etmez. Bu çocuk dünyaya canlı geldiğine göre marşe yerine bu çocuk da gelecek. Gelecek ve bu çocuk annesine babasına Allah'ın izniyle, Orada şefacı bulunacak. Tabi eğer anne ile baba ahiret alemine imanla giderlerse. Çocuk nedir? bilgi ki adı şerif bu konuda inşallah. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri El vele de dünya nurun. Evlat Anababa için dünyada bir nurdur. Evin nurudur. Evin süsüdür. Evin ışığıdır yavru. Bir nurdur evde. Dünyada. Ve fil ahireti sürurun. Eğer bir ana baba evladını Allah'ın emri üzere yetiştirirlerse onlar için bu ayette sürur. Sevinç kaynağı olacak olacak onlar için. Yine buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri rihul veledi min rihin cenneti evlat kokusu cennet kokusudur. Onun gibidir buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Bir kimsenin ilk evladı kız olursa bu o ana baba için daha da güzel olarak algılanabiliyor çünkü buyuruyor Mevlamız ayet-i Kerimesinde şu Resulü ayet 49'da size billah yeheblimen yeşavü inasen ilahur Allah dile diyene dişi erkek verir dile diyene Mevlam erkek verir ayet-i kerimede limen yeşavü inasen önce geliyor Allah dediğine kız ilet verir. Önce Mevlam bunu buyurdu. Arkadan erkek buyurdu Mevlam. Bunun için hangi ailenin ilk elinde kız ise bu onlar için daha bir sevinç olması lazım. Doğum çok önemli bir mesele tabi. Doğan çocuğun ne yapması gerekiyor? Büyüle fil mevlüdü fi hırkatin beydâ'e. Doğan çocuğun beyaz bir şeye sarılması daha eftaldir. Vela yülefü fi hırkatin safra. E. Sarı bir şeye kundak olsun, giysi olsun, e, sır düz sarı, düz kırmızı da o kadar iyi değil. Demek ki mümkünse, da mümkün bunlar, imkanı var bunların. Her günümüz elhamdülillah bolu da var. Demek ki çocuğun Yeni dünyaya gelen çocuğun beyaz bir şeye sarılması daha eftel, daha güzeldir. Hüytümün nüfessa evvele külüşeğin ruteben ev temre. Bir kadın doğum yaptığı anda ona evvele ne vermek gerekiyor? Ruteben eğer varsa bulunuyorsa taze hurma. Tabi ülkemizde bu pek kolay, kolay bulunmaz. Ev temren eğer taze hurma yoksa o zaman kuru hurma vermek gerekiyor. Doğum yapan kadın için o anda dünyada bunun üstüne bir şey yok, başka bir şey yok dünyada. Kadının için en yararlı, en faydalı hurma yemesi. Sonra çocuğun kulağına esen okumak. Bu isim takmaktan başka bu. kale Nebi Nebi'ye vesselam yine buraya Peygamber Aleyhisselam vesselam aleyhissalatü men lehü mevludun. Bir kimsenin bir çocuğu doğsa dünyaya gelse. yine uzdine fiyimdâhü çocuk doğduğu zaman hemen mümkün olduğu en kısa bir zamanda fe fi o çocuğun sağ kulağına ezan okunsa fi yusrahu ve o çocuğun bir de sol kulağına kamet getirirse rüfiat anhu ümmü sübyan, o çocuktan ümmü denen o musibet kaldırılır o çocuğu ümü sübyan Artık isabet etmez. Demek ki çocuk doğduğu anda beyaz bir şeye sarılması, ondan sonra yakını birinden hemen fazla zaman geçmeden bu işin takmadan önce, takmadan önce hemen çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına ammi getirilirse Allah'ın ziline ümmü Sübyan gibi böyle ateşli boğul hasarlı karşı bu bir aşıdır garantili sigortadır. Peygamberimizin zamanda Medine'ye, Münevvereye Müslümanlar geldikleri zaman yani Mekke-i Mükerreme'den muhacir olarak Hicretle Müslümanların mekke Medine'ye gelince Medine'de bulunan Yahudiler Şöyle dediler Müslümanlara. Biz eller sihir yaptık, büyü yaptık. Artık Müslüman kadınları doğum yapamayacak dediler. Bazı imanı zayıf olan kadınlar bundan korktular. Çünkü o dönemde Yahudiler gerçekten sihir büyü işinde baya uzman ediler onlar. Ama tabi dünyaya kaç tane insan gelecek çünkü ezelde rula yaratılmış bir insan ne kadar önlem alsa istemese de şunu da arz edeyim sahabeden biri peygamze sordu ya Allah benim bir cariyam var dedi ondan çocuğum olmasını istemiyorum kendimi korusam olur mu buyurdu peygamber buyurdu kendini koruyabilirsin olur ama Allah tahta takdir etmiş ondan senin için olacak buyurdu bu kimse gitti güya kendini korudu bilebildiği kadar ama bir zaman geldi ki o carisi hamile kaldı yine gelip peygamberimize ya Allah bana böyle buyurmuştunuz o kadar dikkat ettim, kendimi korudum. Ama yine o carem hamile kaldı. Peygamber buyurdu a.s.m. Allah Allah'tan bu kadere mübremi buyurdu. Kaderi mübrem, muhkem, kesin kader. Bunu kimse kesin olarak değiştiremez tabii ki. Bir de şunu arz edeyim sevgili kardeşlerim. Bazı aileler çok çocuk olsun isterler yani çok sayısal değiller yani çocuk olmayan aileler aman çocuğum olsun diye çok istekte bulunurlar uğraşırlar çalışır çabalar yani oraya buraya doktora şuna buraya giderler koşuşurlar ee, tabi Allah'ın takdirinde varsa çocuk olur ama genelde aşırı istekte bulunanlar için bu bu bir imtihan vesilesi olur öyle olur ki Keşke olmasaydı der aile. Öyle durumda gelebilir. Yine bazı aile de artık yeter der benim çoluşum. Yeter artık başka istemem der. Artık buna kesin karar verir. Önlemini alır. Şunu yapar, bunu yapar. Ama yine Allah bir çocuk verir. İstenmediği halde. Önlenmek çalışır halde yine Mevla verir. Neden? Ezelde o yavrunun ruhu yaratılmış ezelle ruhla yaratıldı ruhların sayısı belli her ruh ne zaman dünyaya gelecek hangi anneden hangi bu dünyaya gelecek ezelle bundan yazılmış çizilmiş kalem kurumuş tabi o çocuk dünyaya gelir ama zaman gelir o aile ilk Allah bize bunu vermiş derler evet daha başka da vardır ama öyle bir hal olur ki biri oraya gider, biri oraya gider şu olur, bu olur. İstemeyen çocuk, onlara en sadakatli olur. Bunun için gerçekten Allah'ın takdirine karışmamak gerekiyor. Allah'ın takdirine rıza göstermek gerekiyor aslında. İşte Medine Münevvere'de de Yahudiler, Müslümanlara biz dediler büyüğü yaptık, hanımlarınızın işler rahmini bağladık, artışınız olmayacak dediler. Fakat tabi, boş söz tabi, Allah'ın takdirini kim bozabilir, hangi güç bozabilir, kim bunu tabi bozabilir? Elhamdülillah Medine Münevver'de ilk doğan çocuk, Abdullah bin Zübeyir Hazretleri oldu. Abdullah bin Zübeyir, yani Hazreti Zübeyir'in, oğlu. Haz Zübeyr Peygamberimizin bacını aynı zamanda. Haz Esma annesi Haz Aşı ademimizin ablası oluyor. İlk olarak onun bir oğlu dünyaya geldi Medine-i Tabii Tabi Müslümanlar çok sevindiler. Yani Yahudilerin bu atı tutmaları boş yolunu anladılar. Bunun üzerine Haz bu Zübeyr'i yeni doğmuşken Peygamberimize getirdiler. Peygamberimiz Madederi ağzına bir hurma aldı. Peygamberimiz kurmayı çok şirinde ağzında iyice artık bozak kovana getirdi ağzında. Sadece Peygamberimizin ağzına bunu verdi. İşte bundan dolayı yeni doğan çocuğa da hurma vermek bu şekilde ama bu şekilde yani bu hurmayı gerek annesi, gerek başka bir yakını, hurmayı ağzına çok çiğneyecek. Tabi o temiz olacak, hurmayı çiğneyecek. Eğer hurma suda ıslatılıp ezilirse o faydayı veremez. Çünkü insan tükrünün bir özelliği vardır. O tükrün salgı özelliği vardır ki bilhassa sinirin etkisi vardır onun. Demek ki hurma güzel çiğnenip Süt ya hurma boza konuna gelince bu da biraz çocuğa verilir. Bir de çocuğa bu şekilde biraz hurma ezilmiş hurma verilince şunu okumakta çok yara vardır. <Sessizlik> Allahümmeccalhu berren ve bitfi İslami debaten hasenan diye alım vereymiş Allah. Allahu Majalhu Berren. Allah'ım sen bu yavruya iyi kıl Ya Rabbi. ber sahibi ber demek yani tekva salihinde ele birden yar. Duaymış oluyor. Ve en biti fil İslam'i nebaten hasenen. Onu İslam'da bir nebatı geliştirdiğin gibi büyüttüğün gibi Arapı ya bu yavru da İslam üzerine. İslam inancı ile, İslam alakı ile bir üstün anlamına geliyor. Tekrarın duayı inşallah. Allahum mecalihu, Allahum mecalihu berren ve en ve en bitüh fil İslami lebaten hasenen. Arabistan gibi yerlerde doğan çulukların saçları çabuk gelişir orada. Bunun için yedinci günü genelde başları ontraş edip ve o saçın ağrınca gümüş verilir sadaka verileri de, verilirdi verilirdi. Türkiye'mizde genelde pek tabi saç olmuyor ama ne de olsa demek ki çocuğun doğumundan yedinci gününde yedinci gününde az da olsa kişiye makas da olsa çocuğun biraz saçlarını alabilirse bu çocuk için çok faydalı faydalı sonra tabi bu tartılamıyor bunlar çok az olduğu için neyse az çok bir sadaka da verirse bu da çocuğunuz inşallah çok hayırlı olur. Ve teberrukü menvelede maktudan. Eğer çocuk sünnetli olarak doğmuşsa, bu Efendiler çok güzel bir şeydir. Bu bir berekettir. Çocuğun iyi olmasına bir işarettir bu. Tabi bazı biraz ender, şerif olan olaydır. Ama eğer çocuk sünneti doğarsa bu güzel bir şeydir. Tabi bir şöyle, sünneti doğmuşsa artık olan tekrar sünneti doğması da gerekmez. Veled-i Enbiya küllü maktunu yine illa İbrahim Aleyhisselam Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan başka ne kadar peygamber gelip geçiyse onların her biri sünneti doğmuştu her birinde. Peygamberimiz de bunun içerisinde Diğer bütün peygamberlerde onların her biri sünnet olarak doğmuşlar. İlla İbrahim Aleyhisselam At İbrahim Aleyhisselam Fe inne ve O da sonradan kendi kendini sünnet etti. Etti. Bu tabuna bir imtihandı. İbrahim Aleyhisselam imtihanın çok ağırdı. Ateşe atılması, oğlunu kurban etmesi ve bu arada bu arada kendinin sünneti yapması gibi bu onların imtihanıydı. Sonra isim meselesine, çocuğun ismine gelince Hüysün'ü ismevledihi çocuğuna güzel bir isim takmak isim çok önemli e, günümüzde çok değişik anlamsız Sır bir yeni bir şey olsun diye bir uyruk isimler takılıyor. Bunlar doğru değildir. Yuduayın kıyameti, bismi. Çünkü çocuk mahşere kıyamet gününde ismiyle çağrılacak Ya filan filan diye ismi çağrılacak Bunun için elden geldiği kadar bir peygamberlerde isim denen birisi ve ismi evliyalardan birinin ismi isimleri seçmek hem ana baba için sevap vesilesi olur hem inşallah çocuk için de hayırlara bir vesile olur peki bir insanın annesi baba ismini güzel takmamışlar zamanında e, çocuk büyümüş evli olsun kız erkek olsun fark etmez bu ne olacak Kânen Nebiyye yügar İsmail kabeyi bil cemiyile. Peygamber Ali Hazretleri müslüman olarak bir kimse İslam'a gelince Peygamber o kimseye önce ismini sorardı. Demek ki başka kabileden, başka bir yerden, Medyen'den olsun tabii, bir kimse İslam'a yeni girişinde kelime şahı getirip o kişi İslam'ı kabul eden sonra o kişiye peygamberimiz ismini sorardı. Eğer isim güzel değilse ismini değiştirirdi. Bunun çok örnekleri var. Değil var. Bir gün vereyim sizlere. Ve gayyere ismi ase Ömer Bilcemiyle. cemile. Asiye bin Ömer yani Ömer'in kızı, Halis Ömer'in kızı bir Asiye kızı varmış. Asiye isminde peygamber bu isimleri vermedi, O isim peygamberimiz değişirdi cemile olarak. Çünkü Asiye ayın satı ile isyan edici anlamına geliyor. Gerçi Fion hanımı Asiye, validemiz o mübarek kadındır. Onun ismine Atten bu işlem veriyorlar. Yalnız tabi onların lüga sözlüğünü de ne anlamına göre bilemiyoruz. Onların dili başka dili, O da Bu Arapçada, İslam şeyinde, litörü, Arapçasında Asiye İslam anlamına geldiği için Peygamber'i değiştirdi. Cemile, cemile cemalden gelirken yani çok güzellik anlamına gelir. Bir de biliyorsunuz akika kurbanı diye bir şey var. Bu diğer üç mezhepte Şafii, Hanbili, Maliki mezhebinde çok kuvvetli sünnettir. Hanifi değilse bu ancak müstahaptır Hanifi mezhebinde. Yapılsa yani iyi olur, yapmasa da bekrükler olmuyor. Bir de tabii çocuğun emzirilmesi meselesi var süt, tübelilmesi meselesi var. Bu çocuğun süt emmesi konusu çok önemli olduğu için Allah Ta'ala bize bunu Kuran-ı Kerim'de bildiriyor konuyu. Süt konusu. Çünkü çocuğun o andaki gelişi e, ruhsal ve bedensel sağlığı sütle bağlıdır. Kale nebi Aleyhisselatü Vesselam Peygamberimiz de şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri leyseli sabiyi hayrun min beni ummihi. Çürük için anne sütünden daha hayırlı bir şey yok diye Peygamberimiz. Yani yeryüzünde küre arzda ne kadar bitkiler, şunlar gıda türleri varsa da hayvansal şey olsun anne sütünden daha hayli güzel. Bir şey yok, bir peygamber yok. Buyuruyor. buyuruyor. Eğer annesi sütü yoksa, evtur dihu imre'etin salihatın. O zaman eğer başka süt verecek çocuğa mutlaka salihah bir kadının sütremesi gerekiyor. Salihah kadın. Nedir salihah? Önce tabi inançlı imanlı, takva Allah'tan korkan, ibadetini yapan, haramdan sakınan bir ahlak sahibi. Ee, bilhassa annelerde zaten bir çocuk da ana rahmine düştüğü anda yani kadın hamile kaldığı anda itibaren o kadın Allah korusun eğer sigara içerse alkol içerse işte bu da çocuğunu Tedrici olarak sağlığına zarar verdiği için alakadığından sorumludur. Bunun için anneler hamile kaldığı andan itibaren kesinlikle tabi sigara alkol almamaları gerekiyor. Yediği gıdalarına çok özen göstermeleri gerekiyor. Yani helal yemeleri gerekiyor. Hayvan türü gibi olan şeylerde de kisi meselesine acaba İslamı uygun mu kesiliyor araştırmaya gerekiyor mutlaka her yemelere gerekiyor ve anne hamilelik müddetinde elden geldiği kadar üzgün olmamalı fazla daralmamalı sinirlenmemeli her şeyi hoşgöre karşılamalı tabi dünya intern alınır. Belki o anda başlanan geçebilir. Bunları sabırla karşılamalı. Çünkü çocuğun bunlar etkilerle çocuğu. Bir de çocuğa süt verme döneminde de annenin durumu çok ama çok önemlidir. Çünkü çocuk onunla gelişeceği, büyüyeceği için, çocuğun bütün hücudunlar oluşacağı için çocuğu etkiler. Şimdi bir çocuğun ne kadar süt emmesi gerekiyor. Bir zaman olarak Allah bunu bizlere bildiriyor. Yani süt verme döneminin zamanını Allah bize bunu bildiriyor. Veran biz şöyle buyuruyor. Bakara suresi ayet 233'te. Billah, Bismillah. Velvalidatü anneler yürüldüğüne emzirirler evladehünle yavrularını doğan çılıklarını havleyni kameleyni havleyn iki yıl kameleyn tam iki yıl demek ki anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler dikkat buyurun bakım orada fiil geliyor yürüldüğüne fiil emri gelmiyor. Kim için bu? Limenkâne erâde en yutî merrılâh. Kim ki çocuğun süt dönemini tam yapmak istiyorsa bu yapması gerekiyor. Yine Mevla bize buyuruyor Ahkaf suresi ayet 15'te ayeti uzun yalnız şu bölümü alacağım. Sebillah ve hamluhu ve fisaluhu kadının hamilelik dönemi ve fisali, ve çocuğun ayrılma dönemi, yani kadının hamile kalıp çocuğunun ayrılma dönemi hepsi bunlar nedir? Toplamı Selasönü şehren 30 ay, iki buçuk sene. Şimdi bu iki ayeti kerimeyi bir araya getiren müfessirler, büyüklerimiz şöyle buyuruyorlar, eğer çocuk 6 ayda doğarsa tabii çocuk beş ayda doğarsa yaşamasa ölü doğar zaten biri doğmaz eğer çocuk 6 ayda doğarsa tabii ömrü varsa yaşar dünyaya biraz uyum zor sağlar fakat yaşar işte eğer bir çocuk 6 ayda doğmuşsa mutlaka annesinin buna iki sene sürmesi gerekiyor 30 ayı doldurması için. Eğer çocuk sekiz ayda doğarsa, tabi ülkemizde buna yaşamazlar. Dünyanın bazı yerelerinde ki Mısır, Sudan gibi yerelerinde yaşarlar. Bunun tabi ayrı hikmetleri var bunda, konuya girmeyeceğim. Ülkemizde eğer bir çocuk sekiz ayda doğarsa yaşamaz. Eğer çocuk yedi ayda doğarsa, o da yaşar. Ömrü varsa tabi. O zaman Demek ki ne gerekiyor? 30'a 7 çıkarın 23 kalıyor. Demek ki ona da 23 ay süt vermesi gerekiyor. Eğer çocuk 9 ayda doğarsa, 9 ay doğarsa 39 çıkarın 21 kalıyor. Demek ki ona da süt olarak 21 ay süt gerekiyor. Tabi bu anne sütü çok önemlidir. Demek ki aline süyantılacak dünyada bir şey yoktur. Yoktur. Yalnız bir kadın çocuğuna süt vereceği zaman mümkün olduğu kadar her süper işinde besbeğiyle vermesi gerekiyor çocuğunu. Ve yine kadının imkanı olduğu ölçüde cünüp olmadığı zamanlar tabi adet günleri müstesna onunla müstesna hatta kadın adet günlerinde bile tabi hükmen cüneyb olduğu için mümkünse göğsünün başını yıkayıp çocuğa besmele ile süt vermesi makbuldür iki kardeş varmışlar İkisi de hem alim zahiren hem batini yani el tasavvuf, velayet sahibi, ikisi de iki kardeş varmışlar. Fakat birisinin keşfi, kerameti, keşif, yani kalp gözüyle görmek, bu anlama geliyor, daha üstünmüş. Bu iki kardeşten biri, küçük olanı bir gün camiye erkenciye gitmiş, mihraba oturmuş, cemaatına sohbet atmaya başlamış. Henüz daha ancak bir iki saf cemaat varmış. Büyük camiymiş. Cami daha boşmuş. Biraz sonra bunun abisi camiye geliyor. E, cami boş olduğu halde abisi arka duvarın kenarından sütünü duvara camiye giriyor yanına kadar bir köşeye büzülüp oturuyor oraya oradan kardeşini dinliyor fakat bu durum kardeşini rencide ediyor kardeşini Karışık bundan alınıyor cami boşken abi önlere gelmedi arka duvara süzülerek kenara gitti ta köşe oturdu uzak kaldı benden yani benden istemiyor diye alındı bundan eve gelince Annesinin şikayete bulunuyor. Anneciğim ben bu gün abime gücendim. Neden yavrunda annesi? Anneleri ama çok saliye kadınmış anneleri. Zaten genelde böyle olur. Anne soruyor neden yavrun diyor? Anneciğim diyor. Ben de işe camiye gittim. Otur müraba sohbete başladım. Yine daha bir iki saat cami boştu. Abim önlere gelmedi. Demek ki beni dinlemek istemiyor. beni hoşlanmıyor. Arka oturdu diye. Annesi yavrum. abin de böyle bir şey yapmaz diyor. Abin çağıralım. Bunun nedenini soralım. öğrenelim bunu diyor. Çağırıyor annesi. Hemen geliyor tabi. Bu anneciğim. De, Senden diyor. Karışın şikayetçi. Sen böyle bir yapmışsın. Anneciğim diyor. Ne olur beni zorlamayın. Bir şey söylemeyin bu nedenle ola. Hay annesi, yavrum diyor, söyle. Annenin beni senin madem emrediyor musun, söyle diyor. Peki anneciğim diyor, şöyle diyor şimdi, anneciğim diyor, cami kapısına girip baktım ki diyor, cami içine melekler dolmuşlar diyor, Karışımın vaizini sohbet dinliyor, melekler dinliyorlar diyor. Meleklerine baktım, artık önde yeri bulamadım. Melekleri de ezmiyom, onlara çarpmayayım diye duvara yan sürüne sürüne arkadan gittim, ancak bir yer bulabildim. Buna dolayı diyor. Bunun üzerine şimdi küçük kardeşin annesine anneciğim, beni sen doğurdun, onda sen doğurdun anneciğim. Bana sütü sen verdin, onun sütü sever anneciğim diyor. İkimiz aynı ilmi okuduk. Neden o görüyor ben göremiyorum diyor. Annesi yavrum kabahat bende diyor annesini kabaca aram diyor. Neden anneciğim diyor. Bir gün diyor gece diyor gusül eden hal vardı aramızda babın aramızla. Fakat sen de çok ağladın diyor. Sen de çok ağladın diyor. Acil eden besmeye de unuttun sana besmele süt verdiğim yavrum diyor. O durumda onun için sen göremezsin bunu buyuruyor. Tabii şimdi günümüzde herkes her yandan şikayeti oluyor. Çok keramadı, çok şöyle, çok böyle yaramazlık oluyor. Demek ki anne baban da bunda tabii ki bir eee suçtan nasıl bir var tabii bunda. şimdi çocuğun tabi bir de yavaş yavaş artık yetiştirilmesi konusu geliyor el veledü emanetün inden validani çocuk ana babaya bir emanet onlara değil aslında onlara bunu yaratmadılar çünkü yaratmadılar onu yaratan yüce Mevla yarattı, Rabbumunda ruh da verdi, dünyaya gönderdi. Demek ki çocuk ana babaya Allah'ın bir emaneti. Evdi ahü tahiren ala fıtratil islami. Allah Teala çocuğu ana babasına tevdi etti, emanet olarak verdi, tahiren tertemiz. Tertemiz verdi. İslam fıtatı üzerine çocuğu verdi. Şimdi çocuğun tabii artık yetiştirilmesi meselesine iş kalıyor İza tekellemez sabiğü. Çocuk yavaş artık bir konuşmaya başlayınca biz tabii geldi ne yaparız? Anne desin, baba desin, şu bu dersin deriz. Halbuki şöyle gel, gel demesi gerekiyor. Peygamberimiz'in tavsiyeleri yuallimühü evvelen la ilahe illallah önce çocuğa ilk rap'ı öğretmek gerekiyor. Nasıl ki bir kimse ölmek halindeyken ona bu kelimeler söyleniyor. Ölüm halinde. Kişi artık ölüm halinde son nefesinde yanında bulunan bir yakın ne yapar? Ona bunu söyler. La ilahe illallah La ilahe illallah kişinin son sözü olması gerekiyor. İşte çocuğun da yavaş yavaş pelte böyle e, yamuk yumuk ses şey başlayınca, dil baş konuşma başlayınca evraşo bunu söyleme gerekiyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye çocuğa bunu öncünün kulağına, yana başında böyle söylüyor söylüyor. Ondan yavrum hadi bakalım yavrum diye. La ilahe illallah diye. çünkü buna yavaş söyleyen başladı mı? Arası bunu tekrarlaması gerekiyor. böyle. böyle. Açı ön ve hafızda yerleştirecek bu kelimeyi tevhidi Sünme Muhammedin Resulullah. Çocuk bu la ilahe illallah. Bunu güzel söyledikten sonra... İkinci bölüme geçilir, Muhammed'in Resulullah. Muhammed'in Resulullah. Muhammed'in Resulullah. Ondan sonra birleştirilir. La ilahe illallah. Muhammed'in Resulullah. Artık çocuk buna tekrarlasın böyle. Oynarken, koşarken, atarken çocuk tekrarlaması gerekiyor. <gülüyor> Veza ekle ve şerebe Bismillah. Ve çocuk artık yavaş yavaş kendi kendine şu artık bir şey yemeye, içmeye başlayınca o zaman çocuğa besme öğretmek gerekiyor. Yavrum su verirler. Şöyle bakayım yavrum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da böyle tekrar tekrarla. Çocuk bir adım bir şey içecek. Yavrum sen bakalım. yavrum. Bir şey yiyecek. Bunu söyle bakalım. Ve bir de ve yedülümle bir de çocuğa sağ eliyle almasına çok durulacak. Özellikle böyle. Çocuk su içecek. Yavrum sağ eline bakalım yavrum. Mesela çocuğa bir hediye getirilir. Çocuğun şeyde bir çikolata bir şey getirilir. Eğer çocuk söyle uzatırsa vermeye gerek yok. Yarım bak, ciğerlerine bakın yavrum diye çücebe tatlılıkla severek çocuğun devamlı sahline vermeli, solla vermemeli. Çocuk bir lokma alacak olsun, su bir şey içecek olsun, sahle yemesine öğretmek gerekiyor. Ondan sonra diğer işlerinde mesela bir şey giyecek, evvela sağ kolunu giyecek, sol sol kolunu gerek gömlek olsun, gerek e, pantolon bir şey pijama olsun, hatta genişte patikleri olsun. Önce giyerken sağ ayağını giyecek. Gömleği önce sol kolunu giyecek, sol kol, sağ kolunu giyecek, sağ sol kolunu giyecek. Yine çünkü mesela bir yerden anlatsayım, eve geliyorlar. Çünkü hafif yürümeye başlamışsa, yürüyorlar. Başlamış. Önce sağ ayağında eve girecek. Eve çıkarken yine sağ ayağında dışarı çıkacak bunları da gerekiyor çocuğa yani çünkü İslam ahlakı ile yetişirse tabi bu arada özellikle annenin bu işe daha da sorumluluğu var ee, eve gelen misafir hanımlarla eğer boş yerlere konuşulursa sürekli televizyon açılırsa şunda bunu açılırsa Tabii çocuk da bu boş içerisinde bu ortamda çürün ahlakada kötü ahlak sahibi olabilir çocuk. Bunun için elden geldiği kadar hanımlarımız da allah Teala inanan İslam'ı yaşayan tek ömrünü boşa geçirmeyenlerle görüşmeleri gerekiyor onların da. Ömrünü boşa geçirmeyenlerle. Mesela yalnız gün yapmak, yemek, içmek, kahkala, şunlar dedikleri gibi beterlerle Tabi vakit geçirmeye gerçekten deme, ömür kısa çünkü. Bir ebedi bir alem var. Şimdi çocuk Allah'ın bize bir emanetı tabi. Ne gerekiyor bir de çocuğun bir de namazdan başlatılması yaşı, Meselesi var. Çocuğun namaza başlatılması gerekiyor. Allah taray bizir al buyuruyor bu konuda daha e, sonra ayet 132'de hisse biliyorum bismillah ve emür ehleke biz salati wasṭa bir aleha ilah ve buyuruyor ve emür ehleke velah buyuruyor ey Müslüman ey mümin ehlinе yani eşlinе de tabi bu arada konumuz çocuk Çoğu çocuğuna eladıranda namaz kılmayı emret söyle. Yani bundan öncelikle baba tabi sonra anne bundan sorumlu oluyoruz. bize çocuğun namazından Allah bize bunu emri velilere. E peki efendim çocuk zorlamak olur mu acaba? Böyle çölücem oynasın. E güzel ama çocuk okula gönderiyoruz? Çünkü 7 yaşına henüz de yine giren bir çocuk. Hele kışın, katı kışlarda, soğuklarda. Bir de çocuk sabahçı da olabiliyor. olabiliyor. Zavallı yavru böyle. Uykusunun tatlı anında seket kaldırılıyor. Okula gönderiliyor. E bunu kimse bunu... Anımsanmıyor kimse bu konuyu işlemedi. Efendim işte gitsin işte lazım mı istikbali için. Halil ki ne dediğinde istikbali? Kaç senelik hayat var ki dünyada? Yani çocuğun ebeli istikbali var. Öbür alemi var. Bu için Allah ediyor velilere hatta şöyle gitmek istemese bile uykusuna kalkmış istemese bile ne yapıyor? Anne babanı zorluyorlar zorluyorlar, kaldırıyorlar, zorluyorlar, kaldırıyorlar. İcabında bir zorlama, hazırlama, bağırma, çağırma oluyor. Okula çocuk gönderiliyor. E, namazı evinde kılacak. Zek sobanın başında ya da evde kalorifer var evinde. Çocuk hapisine alacak. Evde kalacak namazı çocuk Bu işin Mevlamız buyuruyor. Ve mur ehleke biz salati ehline çoğuk şu namazı emret, kıldır yani ama akalar melamşıra vasta bir aleyha kendine namaz kılmasa sabret ama ha melam büyüyor kendi kılmadan sen kıl yavrum o masabda peki çocuk acaba hangi yaşta namaza başlaması gerekiyor tabi dua olarak eğer bir evde İslam yaşanıyorsa anne baba daha büyük ağabeyler varsa, ablalar var, onlar da, eğer evde namaz kılınıyorsa, ve gelen misal hanımlar da, evde namaz kılarlarsa, yine bu anne bir yere gitsem, orada namaz kılınıyorsa, çocuk zaten küçük yaşında, onlara göre göre, çocukta özenir. Çocukta özenir, ben de kılacağım der çocuk, daha bu yaştan gelmeden de. Çocukta yatar, kalkar, secdeye gider, elini bir, şey bir şey yapar, yani İslami bir ortamda havası yetişirse zaten çocuk o havayı alır. Fakat çocuğa kıl diye emretmek bu ne zaman başlıyor? Buyruğu Peygamberimiz Aleyhisselam ezdiri. Nuru evlad eküm bir salati. Evladınıza namaz kılmayı emediniz ve hum ebdavi sevisiniine onlar yedi yaşına geldiği zaman onlara namaz kılmayı emredin, kıldırın yani. Gidişler gelince. Peki ama çocuk geldi ama e, bir şey okumasını bilmiyor. Namaz kılacağını bilemiyor. Demek ki ne gerekiyor? Daha önceden. Daha önceden yani çocuğa, tabu kelimeyi tebitten sonra besmeden sonra çocuğa önce kısa süreler Kulüp Allah gibi ondan sonra fatih şiri gibi tabi buna şu öğretmek gerekiyor. Yine çocuğa İslam'ın şartlarını imanın şartlarını öğretmek gerekiyor. Çocuğa arada bir ablaması öğretmek gerekiyor bunları. Yani çocuk 7 yaşına geldiği zaman demek ki namaz kılacak durma getirilecek çocuk. O duruma gelecek çocuk. 7 yaşına gelince artık bak yavrum alacak bunu önüne annesi babası, bak yavrum artık sen Erham'la büyüdün yedi işine geldin bak Allah emir diyor Allah'ın pega emir diyor artık sen namaza başlı bize haber. Cihre kendisine namazı kılacaklar. ve bunun namazın da dikkatli izleyecekler. Yani kılsın deriz de. Kılsın diye. 10 yaşına kadar Çocuk arada bir tek derse uykusu geldi ya sıkılmadan yattı, Şu oldu bu oldu. Çocuğa azlamak yok. Yani çocuğa namazı sevdirerek, okşayarak, tabii çocuğa bu arada namazın güzellik anlatmak gerekir çocuğa. Allah emri olduğu, Allah bundan çok razı olacağını bir de art anaya basma gerekiyor. 10 yaşına kadar ama çocuğa bu yönden bağırmak yok. Vadr-ı Bühüm aşr Çocuk 10 yaşına Gelince 10 yaşına geldiği halde Erkek olsun kız olsun Eğer namaz kılmayacak olursa Peygamber Şerebri Aleyhisselam Hazretleri, O zamanlara vurun E sopa var mı İslam'da Dövmek var mı İslam'da E adı cemaatimiz Şimdi çocuk hiç okula gitmiyor. Kaşığı geliyor, kaşığı gidiyor, kaşığı gidiyor. İlk üretimde mecbur, zorunlu. Kim bundan sorumlu Veli bundan sorunlu. Ne yapar baba? Artık durmadan kaçıyor, kaçıyor geliyor. Tabi kulağın çılgın kulağına çeker, tokata vur götürür. Götürür, götürür. İslam'da evet namaz, 10 yaştan namaz kılmasına dövmek var ama nasıl dövmek ama? Bu da sırlı ama Evladım ben kızım çok döverim. Hayır, hayır dövermesin. Neden? Evladım emanetsin. Çocuk namaz on yaşı kılmazsa, sopa kullanmak yok, sopa yasak. Çocuğun başına vurulmaz, yüzüne vurulmaz. Çünkü beynin sarsar. Körbe beyin, zarar eder. Yüzüne vurulmaz. Baş yüzünün dışına başka bir yerine, çıba elle ancak üç sebebini vuracak. Aslında bu Çocuğun can acıtması olmayacak bu. Yani bu bir can acıtma olmayacak bu. Nedir bu? Yani namaz kılmazsa bunda sonra bir cezalandırma var. Bunda bir sorumluluk var. Çocuğa bu bilinci aşlamak için bu. Yani gerçekten bu bir dövme değil aslında. Çocuğa bu işkinci değil bu aslında. Bakın dikkat buyurunuz. Soba kullanmak yasak. Hatta elinde yüzük olduğu zarar verirse onu çıkarması gerekiyor. Ancak çıplak elle, şuradan başına yasak, yüze vurmak yasak, kaba yerlerine ancak üç kere vuracak. Tabağına gülmeyecek, biraz sert duracak. Yani şu ki namaz kılması lazım. Namaz kılması bu bir cezayı gereken bir iştir. Ki artık buna iş kalmasın diye. bir de bu arada dua etmemize gerekiyor. Evlatlarımızın namazını kılmaları için Allah tarafından buyuruyor. İbrahim Suresi ayet 40'ta. Esedübillah. Bismillah. Rabbici alni müküymes salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. İbrahim Suresi ayet 40. 40 ayet. Bu inşallah ezberlerim işlerse okuyor okuyalım bunu inşallah. Rabbic'i alni mukimme salati ve min zurriyyati rabbena du'a. Bunu hadi rahimehullah okudu buna. Okudu buna. Anlamı şu. Rabbic'i alni mukimme salat. Rabbim benim namazımı güzel kılıcı eyle. Bakınız bir peygamber. Hem de ulû az peygamber. Ebu'l Enbiya Büyük peygamber namaz kılmıyor mu? Tabi kılıyor. Öyle namaz kılıyor. Ama kıldığı namazını beğenmiyor ki. Çünkü Allah'ı bileceği halü. Marifetullah sahibi. Öyle büyük Allah bileceği halü yerin göğü yaratan Mevla tabi namazını küçük görüyor. Küçük görüyor namazını. Bunun için böyle dua ediyor. Rabbim benim namazını güzel kılacağıyla ve min zürriyeti benim zürriyetimi de, neslimi de hayatlarımın torunları torunları devam ediyor. Onlara da namaz kılıcı eyle ya onlarda. onlara da. Onlara da, dua. Rabbim bizim duamızı kabul eyle. Değil. Demek ki iki türlü olacak bu. Bir dua olarak Allah kişi bunu okuyacak. Allah kişi dua edecek. Ya Rabbi evladını kötüle koru. Hayırlı eyle diye dua edecek, el adamın namaz kıl, kıl, kılması beden Allah'a dua edecek, bir de tabi fiil olarak da üzerine duracak. Bir hadisleri okuyormuş aşağı şimdi Müslüman, sahih Müslüman. Buraya Peygamber Aleyhisselam etleri, izamatel insanı, bir insan öldüğü zaman. İn kat'a amelihi, ameli kesildi. Orada artık amel geçme. Yani bir insan öldü mü, öldüğü anda artık bir ibadet yapamıyor artık. Yapacak, her şeyi gördü. Nasıl yapacak ama hayrada da kesildi. Ammetler dürülü kapandı artık. İlla min selasin, ancak üç kimsenin, üç kimsenin yani burada üç grubun, bu üç sınıfın amel defteri açık kalıyor yine. Devam ediyor yani, devam ediyor. Nedir bunlar? Birincisi sadakatin cariyeti. Bir kimse hayatında, sağlığında bir sadakayı cari yapmışsa, sadaka biliyorsun Allah'a Allah bir şey vermek, cari devamlı akıcı gelecek böyle cami gibi, Kur'an kursu gibi, işte hayırlı bir eser bırakma gibi yaparsa, o kimsenin arkasından da orada namaz kılındığı müddetçe, ya da çeşmeden su içtiği müddetçe, ya da bıraktığı eserinden, ilimden, kitaptan yaralandığı müddetçe, o kimseye kabrinde sahabe gidiyor. Açık kalıyor. İkincisi, eur ilmi yuntebehu bihi, bir kimse arkadan bir ilim bırakmış, o ilimde insanlar yaralanıyorlar. İslam açıdan, Allah açısından, ibadet açısından yaralanıyorlar. İnsanlar, mesela birine işte namazı öğretmiş, konekevi öğretmiş, bir şeyleri yapmışsa, bunun ilmine yaralananlar o yaptıkça ona sahibi geliyor. Üçüncüsü, evveledin salihim yedulehû arkadan salih evlat bıraktı ise salih evlat arkadan yani hayatında evladın üzerine çok düz durmuş yani bilirsek sevgili kardeşlerim evladın değerini insan mal mülk hep buna yalan gerçekte böyle hatta kişi ne kadar malı olsa mülkü olsa da Allah korusun eğer, eğer hayırsız oldu mu hem o kişi malı mülkünü yere batırır hem o kişiyi hasıya eder gönderir Allah korusun. Bunun için ana baba yani dünya işinden öncelikle evladına ilgilenmesi gerekiyor. İlvi öğrenmesi, namaz kılması için arkadaşları için ilgilenmesi gerekiyor. Demek ki bir kimsenin arkadan salih evlada hayrı kalırsa o dünya dua edeceği ana gidiyor. Şimdi bir kimsenin evladı namaz kılıyorsa, kişi hayatta bile olsun şu anda, ana babana yaralanıyorlar bak arkadaşlar. Yani Allah tabi öyle bir yapmış ki, düzeni kurmuş ki Mevlam, ana baba onu tabi doğuracak, bakacak, eğitecek, terbiye edecek, onu İslam'a geliştirecek, onun görevi bu. Sonra, o çocukta İslam yaşayan çocuktan, namaz kılıyorsa namaz kılıyorsa o anne baba, hayatta da olsa onda yaralanıyorlar. bizim bunu buyuruyor Mevlamız yine İbrahim Suresi ayet 41'de Bismillah. her zaman namazı okuyoruz yani son namazı son etiyatı, son da okuyoruz Rabbenav fili veli valideyye velil müminine yevme yakumun hisabak Biliyorsunuz her namazda her son oturuşta iki rükatt olsun sabah gibi üç olsun akşam bitiri gibi dört rükatt olsun her namazın son oturuşundan etdiyati barikaldan sonra Rabbın altına ve bu okunuyor Rabbena Ufili Wilivalideya bakınız Rabbena ey benim Rabbim güzel Rabbiatan Rabbim İğfirli beni af eyle. Ve bakıyoruz. Daha veli valideye annemi babamı da af eyle. Şimdi düşünelim. Bir kimsenin çocuğu var. Böyle ki beş yaşında olsun şu anda. Çocuk altı yaşında olsun. Tabii böyle evet çocuk yedi yaşında ise zaten başlaması gerekiyor. Şöyle kabul edelim ki bir kimsenin Çocuğu 7 yaşında. Erkek kız. Ama elhamdülillah İslam ahlakını belinsemiş. O ortamda yetişmiş çocuk. Onu benimsemiş Çocuk namaz kılıyor. Tabi Çocuğun yaşı 7 olduğuna göre henüz daha hiç günah yok kendisine. Çünkü bir çocuk büyü çağına kadar ne abası yapsın ona günah yazılmıyor çocuğa. Ama sehabı yazılıyor. Bir iki Yani Çocuğun bu avantajı var bakınız. Yani çocuk ergenliği çağına gelince manevi bir sehamiyesi bir ama çocuk. İki sene, üst sene çocuk namaz kıldı, konu kıldı, şunu şunu yaptı. Elhamdülillah muazzam sehab birikti. Hiç günah, yok. günah yok. Tabii çocuk böyle devam ederse inşallah Teala ve çocuğun karantısı oluyor böyle. Ayrıca şimdi çocuk ne yapıyor? 7 yaşında, 10 yaş çocuk. Namaz kılıyor, okuyor namazında. O temiz kalbiyle, o günahsız diliyle okuyor. Rabbena ufirli, Rabbe ben affeyle. Veli ya Rabbi annemi babamı da affeyle. Bak dua yok. O annemler ediyor. O anne baba hayatta da olsa çocuk dua şey tabi günahsız lisan dil tertemiz kalp. Dua ediyor. O anda anne baba bir işle meşgul salar bile. Çinlik namaz kılıyor Dua ediyor. O anda anneye babanın günahlarından silmeye başlıyor. Eğer ölmüşlerse tabi çinlik büyük olsa fark etmez. Eğer anne baba ölmüşlerse o anne babanın evlatları dünyada namaz her namaz kılıçlarında bu Rabbenafili vel da okuyunca, onlara kabirde olsalar bile ki kabir azabında bile olsalar, her namaz kılış çocuğun onların kabir azabı bir hafili hafil gün azalıyor. Bakın avantaja bakın işte. Ve Allah Teala bize şöyle buyuruyor, Tahrim su ayet altıda, Tahrim suresi. Mülk Suresi'nin bir baş önünde ayet 6'da. <Sessizim> ya <Yâ> eyyelizine <-y -le> amenuh. Allah'a buyuruyor. Ey müminler Allah buyuruyor. Bize elhamdülillah. Buyur Ya Rabbi anlamına geliyor. Ku <Kû> elfüseküm vehliküm nâra koruyun, sakının enfeseküm kendi nefsini, kendinizi ve ehli hüküm, ehlinizi yani eşliğinizi, çoluğunuzu çoluğunuzu, torunundan onu da koruyun, sakındırın onları gözetleyin, koruyun uyanık olun neden? naren ateşten ateşten yani cehennemin ateşinden Kendinizi de çoğu çocuğunuza aman koruyun, dikkat üzerine gösteriniz. Allah bunu emrediyorlar. Şimdi azı cemaatimiz, Allah korusun bir çocuk dünyada, ufak çocuk mesela soba yanıyor, bir şey yanıyor, çocuk aman sobaya gitmesin. Hele soba üzerinde bir gün mühim varsa, demin kanıyorsa o zaman daha insan dikkat kesiliyor ama çocuğa bakın, ama çocuğa bakalım sobaya gitmesin diye. Bakınız dünya ateşini nasıl olacak, koruyoruz. Ama bir de cehennem ateşi var. Var mı? Var böyle şey. Onu Rabbim yarattı. Melamız bu yürüyor Bu Bir li lili kafirin mevlamı yürüyor. İnkarca reşeyin ...cehennem hazırlandı... Bir, ...yedi tabaka hazırlandı... ...cehennem, bir, böyle. cehennem varız cemaatimiz... ...bu için... ...demek ki bir ana baba... ...evladını seviyorsa ki... ...kendi seviyordu... ...evladın insan... yanı bulunduğu... ...andaki rahatlığını değil de... düşünme gerekiyor... ...bu evlat da... ...zaman gelecek, büyüyecek, ölecek... ...o da mezara gelecek... O da mahşere gelecek. Allah'ına bunu soracak. İslam'ı soracak. Tabi orada da Allah şikayete bulunacak. Ya Rabbi bana babam dinimi öğretmedi. Annem bana dinimi öğretmedi. Bana namaz öğretmediler. Kur'an bilmiyordum. Diyecek. Gerçi bunlar özür olmayacak. Çünkü çocuğumuz sonra kendisi ölmesi gerekiyor bunların. Ama anne babada görevi ihmal ettiği için Onlara bundan sorumlu olacaklar. Tabi çürük da onların gözünde cehnemeye atacak muhteremler. Evliullah şöyle biliyorlar. Çocuğun kalbi diyorlar. ufaç çocuğun kalbi cevher gibi, cevher gibi, nur gibi parlaktır. Yani kalbi günahsız tabi çocuğu. Yani çocuğun kalbinde kimseye karşı kin yoktur, düşmanlık yoktur. Hatta bunun örneği mesela çocuklar kavga ederler. Hatta dövüşürler, işte kötü söyler, ağlaşırlar. Bazen annelere kavga ederken onları hemen barışır diye oynarlar. Yani çocukların kalbinde kesinlikle böyle kin yoktur, hasetlik yoktur, bir şey yok çocuklara. Temizdir. Bir de yine buyuruyor alimler, çocuklar diyorlar, Yaş hamura benzer bu yollardı. Çünkü yaş hamura benzer bu Hamur yaşken ne yapar? Kadın bundan istediğini yapabilir. Belekte açabilir, pasta yapar, benim kurabiye yapar, Poğaça yapar, yapabilir böylece. Ama hamur bir daha pişti mi? Artık o şekilde kalır böylece. Böyle biliyor alimlerimiz. Çünkü diyorlar yani küçükken taze yaş hamur gibidir isterse hanım bunu yuvarlak yapar ister uzun yapar ister yufu açar, ister makana keser, her şeyi yapabilir işte çocukta her bir kılığa girebilir adı cemaatimiz yani çocuk evinde İslam'ın garancası yaşanmasa çocuk dışarıda, orada burada, kötü çocuklarla arkadaşlık yaparsa Tabii kötü söylemesi öğrenilir, Sövmesi öğrenilir, ahlaksız öğrenilir. Tabii sonradan şöyle büyüince artık pişmiş amır değişir mi? Değişmez. Yine şıra bürüğü alimlerimiz çünkü yollar temiz, verimli, mümbit toprağa benzer diyorlar bak. Çünkü temiz, verimli, mümbit yetiştirici toprağa benzer diyorlar. Toprağı ne ekersen onu alıyorsun. Çocuğa da ne verirsem ...çocuk onu tekrarlar... ...çocuk... ...efendim çocuk bir televizyon başlarında... ...anne baba da o şekilde... ...eve gelirler... ...hiç çocukla giren yok... ...evde bir bir konuşma yok... ...evde konu okunmuyor... E, ...evlerimiz... ...Allah korusun cehennem çukur azı cemaatimiz... ...evlerimiz... ...baba gelinme yorgunum ben der... ...anne ben bugün bıktım bunlardan der... ...başım çaktıyor bunlardan der... Aşağıda televizyonu. tabi çocuk arada kendine göre bir şey bakar orada. Herhalde tabi çocuk filmler korkulu oldu mu şuradan gitti alacağım hatta. Yani öyle şiddet filmler, korkulu filmler şunlar, bunların şunlar, bunların şunlar çocuk bitiriz artık böyle. O çocuk yürüyünce evhamlı olur böyle. Asabi olur böyle. Çocuk rahatsız olur çocuk. Yaramazıyor zaten. Böyle. Bunun için demek ki çocuk temiz toprağa benziyor. Ne ekersek onu böyle yapar. Şöyle kuân öğreniyor. Besme öğreniyor. Allah'a Allah emez öğreniyor. Hep onlar çıkar şunun ağzından. Çıkar. Bunun için çocuğu insan kendi eğittiği gibi, evinde yetiştirdiği gibi özellikle aileler kimle görüşüyorlar? Dikkat gerekiyor buna. Şimdi azı cemaatimiz e, günümüzde bir afat var. Yani ülkemiz için, vatanımız için, tabii yerimiz için gerçekten büyük bir tehlike sinyaller yani beliriyor. Nedir bu da? Özellikle uyuşturucu mafyası, terör örgütleri, hatta bu kapatçı mafyalar ve bu arada bölücüler. Bunlar artık günümüzde Çocukları kullanmaya başladılar o zamanımız. Başladılar. Bu tabi nasıl oluyor? Tabi her şeyin bir suçuna bir kökeni var. O ilme gerekiyor. Nedir? Ne yazık ki eğitim sistemimiz berbat olacağım tek kelime. Eğitim sistemimiz böyle. Çocuklara bir şey verilemiyor. Verilemiyor böyle. Yani maliyet yok böyle. Huzur bulamıyor şey yok. Her ne kadar çocuklarımız efendim işte matematik, fizik, kimya öğrense de mesela bugün Amerika'da, bu iş fizik, kimya biliyorlar. Mıdır? Biliyorlar ama ona bakın kötüye kullanıyorlar. Dünyaya kana boyuyorlar. Neşe çocuklar ölüyor. Kanlar da o Bu için eğitim sistemimiz yazık. yazık Hele 8 yıla çıkarıldı. Yani ne olur Allah için şu vatanın geleceği için bu inattan geri dönülmesi şart jemaatimiz çat Çocuk için beş sene yeterlidir. Ondan sonra özellikle meslek okulları olması gerekiyor. Çocuk her çocuğun ayrı bir yeteneği vardır. Her çocuğun ayrıdır böyle. İşte gerek öğretmeli gerek ebebi ana baba çocuğun yeteneğini bulması gerekiyor. Çocuğun her şey okuyamaz Allah bunu vermemiş herkese. sıkar bazı insanları. Çünkü pratik olarak çok şey yapar ama okuyamaz böyle, okuyamaz. Bu için tabi imamatif de olsun, diğermiş okullar olsun, aslan bunların ortak kısmı açılması gerekiyor, gerekiyor. Tabi isteyen Biraz dini almak isteyen imhatife gider. Gerçekten bir ana baba oğlunu buna zorlamamalı. Kimileri aman oğlum havuz olsun. Zorluyorlar. Çocuğu baskı zorlukla Ama çünkü o yeteneği yok böylece. Çocuğun havuz olsa bile onun İslam'a zarar oluyor. Yaşamıyor işte bunu ya. Bunun için her iki ana baba Çün'e küçükken daha. Beş yılını bitirdi mi yeteneğe bakmalı. Çocuğun hangi meslek dalında bir yeteneği var, hevesi var, al isteği var, oraya gönderilmeye çalışıyor. İsteyen cemaat tabi gider, isteyen başka mesleğine gider. Tabi bu arada meslek okullara önü açılmalı, onlar üniversiteye girebilmelerler tabi. Böyle bir ayrıncılık yapılmamalı böyle. Eşitliği uygulamalı. Yani bunu yapmaya gerekiyor. Aksi halde adı cemaatimiz ne oluyor gençlerimiz bakınız okullarda okullarda, ufak sigaraya başlıyor. Sonra bir emir efendim derken, işte madde bağımlılığı, tineri, hapları, şunları, bunları, tabii uyuşturucu mafyasının tek amacı para, para ehtirası. Bunun için ne yapıyorlar? İşte bazı elde ediyorlar, onları böyle maddeye alıştırıyorlar, onların vasıtasıyla okullara sızıyorlar. Ne yazık ki her gün bu oran artıyor cemaatimiz. Yani okullardaki bu madde bağımlılığı tabi buna haber ahlaksızlık, dejenere her gün artıyor bu. Artıyor bu. Demek ki milletim sistemi bunu önleyemiyor. Yetersiz bu sistem. Ve bunun baştan görüşme gerekiyor tabii. Peki ne olacak bu gençlik? Efendim işte bunlar çocuk canım bunlar. E çol çocuklar başta kullanılıyor efendim. Tabi yönetmen başka yerde efendim. Onlar okulda Bölücüler işte geçen bana yırtma olayı teşebbüsü de yine yani çürük kullanıldı. Çürük kullanıldı. Peki biz ne yaptık? Ne yaptı onlara karşı? Hem zaten mesaj yayını oldu. Eee konuşmalar yapıldı. Evvela barak astı. Geteli mi bunlar vallahi değil getemez. Değil. Bu çözüm değilim bu. Değil müteramdır. Bu yıkamaksa akşam eve boyamaya benzer araba hurdalanmış kaportası onu boyamaya benzer bu gizlemeye benzer bu olmaz cemaatim böyle böyle barak asmakla efendim mesajı bu iş olmaz. ne gerekiyor e bugünün çocukları adı cemaatimiz on sene sonra ülkemizin gençliği olacak bunlar e bunlar çocuk yaşta böyle pisçe alışırlarsa böyle alışırlarsa her gün bundan artıyor oran yükseliyor ne olacak ilerisi Türkiye'nin azca maddemiz? Ne olacak vatanımız böyle şey. ne olacak bunlar? Bunun için şöyle bazılarında bir şükür sabi hale hani gelmiş bir İslam düşmanlığı yani İslam gelmesin ne olsun olsun gibi Allah onların bu hastan kurtarsın inşallah inşallah sağ duyguları ile vicdanlarıyla hareket etsinler hiç olmazsa vatan geri düşündüğünü de azca 20-25 sene sonra işte o, bu çocuklar Türkiye'yi de çekilip bunlardır cemaatimiz. Bugünkü yöneticiler 25-30 sene önce şu onlar. Bakın. Sıra bunlara geldi. E, 25 sene sonra bu çocuklar Türkiye'yi de çekiler. ama böyle bir hastanesiil böyle, madde bağımlısı, alakan çökmüş, inansız ilkesiz bir nesil bunların ne olur vatan ne olur? sevgili kardeşlerim tabi bu arada evladımızın yetişmesinden ana vatabından sorumlu atacağım mademiz. Yani ben ne yapayım değil. Hakkımızı aramamız gerekiyor. Bunun için tabi her neyse e, meşruiyetçilik içerisinde olarak hakkı aramamıza gerekiyor. Yine bu arada evladın için Allah'a da çok da duvetmemiz gerekiyor. Rab inşallah yetkili, yetkisiz bu iş ah buyurun, burnu sokanı allah Teala, Allah alanlar inşallah mevlam onlara inşallah vicdan versin mevlam onlara. İnşallah sağduyulara hakim olsun da inşallah milli eğitim sistemi inşallah yeni baştan bir gündeme gelsin inşallah. Lillahi Fatiha.